Erkam Yayınları sunar. Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi. Birinci kitap. Yazan Osman Nuri Topbaş. Ön söz. Cenab-ı Hak kullarını hidayete ulaştırmak için kendilerine lütfettiği bir takım üstün vasıflara ilaveten onlara bir de aralarından müstesna yaratılıştı salih insanları rehber olarak vazifelendirmek suretiyle yardımda bulunmuştur. Böyle salih kimselerin vahiy ile ikram edilmiş olanları peygamberlerdir. Ümmetlere örnek bir şahsiyet olan bu mübarek elçiler, üç vazife ile memur kılınmıştır. A. Allah'ın ayetlerini okuyup tebliğ etmek. B. Nefisleri teskiye ederek temizlemek c. Kitabı ve hikmeti öğretmek Rabbin insanlığa müstesna bir yardımını ifade eden peygamber göndermek keyfiyeti bütün insanlığı şümulüne alabilmesi için Hazreti Adem ile başlamıştır. Hazreti Adem hem ilk insan ve hem de ilk peygamberdir. Bu mübarek hidayet yolu mütesel silen gelen 120 bin küsur peygamberle teyit ve takviye edile edile akayette hep aynı kalsa da insanlığın kaydettiği terakkiye muvazi bir tekamül seyri takip ederek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde kemalini bulmuştur. Kıyamete kadar insanlığa hidayet rehberi olan ve mucizeleriyle münkirleri acize, müminleri de hayrete düşüren Kur'an-ı Kerim ona ve onun vasıtasıyla bütün insanlığa ikram olunmuştur. Kur'an-ı Kerim insanları hidayete erdirerek, onlara dünya ve ahiret saadetini kazandırmak üzere gönderilmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem, bu maksadı sağlamak için irşadını, birçok mevzuya temas suretiyle gerçekleştirir. Bilhassa geçmiş ümmetlerin kıssalarını anlatmak, bu gayeye hizmet eden Kur'anî hususiyetin, en belli başlılarından biridir. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar, geçmiş kavimlerin yaşadığı ibretli hadiseler vasıtasıyla, insanların sapıklıktan ikazını ve hakka kulluğa teşvikini temin gibi bir hikmetin eseridir. Böylece hatalı davranışlar ve onlar karşısındaki ilahi adaletin tecellisi veya doğru hareketler ve onların mukabili olan saadet verici mükafatlar müşahhaslaştırılır. Bu da, benzer hatalardan sakındırmak için ders ve ibret verme yanında, saadete ulaştırıcı hareketlerin teşvikini sağlamak gibi bir gayeye hizmet eder. Kur'an-ı Kerim'in insanlığı, geçmiş ümmetlerin kıssaları vasıtasıyla irşadına atfettiği ehemmiyet şununla da sabittir ki, bu kıssalar onun muhtevasının üçte birini teşkil edecek kadar çok ve geniştir. Bu kıssaların ehemmiyeti ve onlardan feyz alınması bakımından, Hz. Mevlana Kuddise Ruh şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin hal ve evsafıdır. Kur'an-ı Kerim'i huşu ile okuyup tatbik edersen, kendini peygamberlerle, velilerle görüşmüş farz et. Peygamber kıssalarını okudukça, ten kafesi can kuşuna dar gelmeye başlar. Biz bu ten kafesinden ancak bu vasıtayla kurtulduk. O kafesten halas olmak için, bu yoldan, yani tevhid tarikından başka çare yoktur. Rüzgarın ahd kavmine ne yaptığını görmedin mi? Suyun da tufanda ne yaptığını işitmedin mi? O kin denizinin, kızıl denizin firavunu nasıl helak ettiğini, karunun nasıl yerin dibine geçtiğini, ebabil kuşlarının fil ordusuna ne yaptığını, tanrılık iddia eden Nemrud'un başını küçücük bir sineğin nasıl yediğini, Lut'un ahlaksız kavmi üzerine taşların nasıl yağdığını ve onların nasıl karanlık ve mülevves bir su gölüne gömüldüğünü bilmiyor musun? Dünyadaki cansız zannedilen varlıkların, cemadatın sanki akıllı insanlar gibi peygamberlere yardım ettiklerini uzun uzadıya söylesem, mesnevi o kadar büyür ve o derece hacim peydah eder ki, 40 deve onu taşımaktan aciz kalır larda tevhid akidesinin kalplerde güçlenmesi için peygamberlerin tebliğleri ve peygamberlerine karşı ümmetlerinin tavırları ele alınmaktadır. kısaların hikmeti, Kur'an'ın indiriliş gayesine uygun olarak şu şekilde hülasa edilebilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini ispat etmek, bütün peygamberlerin tevhidi tebliğ ettiklerini göstermek, muhatapların kolayca ibret almalarını sağlamak, kalpleri intibaha sevk ederek salih kişilere özendirmek ve fasık kişilerden de sakınmaya sevk etmek. Netice olarak peygamberlerin karşılaştıkları meşakkatler ve iptilalardan kulların ders alması, sabırlı olması ve nimetlere şükretmeyi öğrenmesidir. Bir lütfu ilahi eseri olarak acizane telifine gayret sarf ettiğimiz bu kitap, Nübüvvet takviminin ilk yaprağından son yaprağına kadar Kur'an-ı Kerim'de ismi şerifleri geçen peygamberleri ve onların hayatlarındaki hikmet ve ibretleri ihtiva eder. Burada meleklerin secdeye mecbur kılındığı Adem Aleyhisselam, semavi hayranlığın esrarını taşıyan İdris Aleyhisselam, yeryüzünü tufanı ile küfürden temizleyen Nuh Aleyhisselam İnkâr yurtlarını fırtınalarla alt üst eden Hud aleyhisselam, Azgınlık ve taşkınlık yuvalarını zelzelelerle kökünden sarsan Salih aleyhisselam, Nemrud'un ateşlerini tevekkül ve teslimiyetiyle gülistana çeviren İbrahim aleyhisselam, İhlas, sadakat, tevekkül ve teslimiyetiyle sembolleşen, Kıyamete kadar hac ibadetinde bütün müminlere kıssaları hatırlatılan İsmail aleyhisselam, Neslinden Beni İsrail peygamberleri gelen İshak aleyhisselam, Azgınlık ve ahlaksızlıktaki taşkınlıklarıyla yerin dibine geçen Sodom Gomorre'nin mahzun peygamberi Lut aleyhisselam, Tevhid sancağını maşrıktan magribe taşıyan Zülkarneyn aleyhisselam, Muhabbet ve hasretle kavrulan ve sabırla abideleşen Yakup aleyhisselam, Bir müddet kölelik, sonra zindanda yalnızlık, gariplik, çile, ızdırap, meşakkat, riyazat ve nefsi mücahidesini mütakip Mısır'a ve gönüllere sultan olan ve mehtapları solduran nuru ile Yusuf Aleyhisselam, gönülleri vecde getiren hitabeti ile kendisine Hatibul Enbiya denilen Şuayb Aleyhisselam, ahmak Firavun'u Kızıldeniz'in girdaplarında yok eden mucizeli asalı Musa Aleyhisselam Musa aleyhisselam'ın her zaman ve mekanda yardımcısı olan salih kardeşi Harun aleyhisselam. Zikriyle dağları, taşları, vahşi hayvanları istirak haline getiren Davut aleyhisselam. Muazzam saltanatını kalbinin dışında taşıyabilen Süleyman aleyhisselam. 100 senelik bir ölümden sonra tekrar diriltilerek kıyametteki yeniden yaratılışa misal olan Uzeyir aleyhisselam. Derin tefekkürüyle Sabrın bileği taşı olan Eyüp aleyhisselam. Büyük bir vecd halinde istiğfar dua ve zikrin hakikatinde derinleşerek, Karanlıkları aşan Yunus aleyhisselam. Ardından İlyas'a selam olsun hitabı ile, ilahi iltifat ve teveccühe mazhar olan İlyas aleyhisselam. Alemlere üstün kılınan Elyasa aleyhisselam. İlahi rahmete gark edilen Salih Peygamber Zülkifül aleyhisselam hikmetli nasihatleriyle destanlaşan, zahiri ve batını hekimlerin piri, Lokman Hakim aleyhisselam. Testereyle ikiye bölünürken dahi, ah demeden, tevekkül ve teslimiyetini muhafaza eden, mazlum peygamber Zekeriya aleyhisselam. Babası gibi ölümü şehitlikle karşılayan Yahya aleyhisselam. Farık vasfı nefs tezkiyesi olan, İltica ve tazarrusu ile hastalara şifa veren, ölüleri dirilten semavi İsa aleyhisselam ve hulasa bütün peygamberlerle onların ümmetlerinin başlarından geçen hadiselerin zamanımız insanının ruhi ihtilaç ve sıkıntılarını anlamaya ve aydınlatmaya medar olabilecek hikmet kıvılcımlarını nakletmeye gayret ettik. Aynı zamanda onların ardarda teselsülü ile birer mübeşşirler, müjdeciler kafilesi halinde, beşeri zemini, bereketli bir hidayet şerâresinin akışıyla, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberlik zirvesinin kemal noktası, yaradılış sırrı, varlık nuru, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hazırlamakla mükellef bulunduklarını, gücümüz nispetinde ve kelimelerin mahdut imkanları içinde acizane arz etmeye çalıştık. Acız ve zafımızdan kaynaklanan sehv ve hataların bağışlanmasını Rabbimizden niyaz ve onun sonsuz rahmet ve merhametine iltica ederiz. Tevfik yalnız Allah'tandır. Osman Nuri Topbaş Giriş Biz aciz kullarını imanın neşve ve huzuru ile merzuk kılan Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamdü senalar olsun. İnsanlığı zulmetten nura gark etmeye vesile olan kainatın fahri ebedisine selatü selam olsun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde önceki ümmetlerden bizlere naklettiği ilahi hikmet, ibret ve tebliğ hakikatlerini beşer idraki için anlaşılması kolay ve rahat bir üslup olan kısa tarzıyla takdim eder. Bu husus Ayet-i Kerim'e de şöyle ifade edilir. Ey Resulüm! Biz bu Kur'an'ı vahyetmekle sana geçmiş milletlerin haberlerini en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Yusuf 3 Kur'an-ı Kerim Kısalarının Hususiyetleri Kur'an-ı Kerim, hadiselerin özüne dikkat çeker. Zaman ve mekan unsurlarına ve onların isimlerine fazla önem vermez. Zira hadiselerin ibret gayesine hizmet etmeyen ayrıntılarına girmek, meseleyi teferruata boğar ve kıssadan çıkacak hisseyi matlaştırarak, onu anlaşılması güç bir hale getirir. Kur'an kıssalarında göze çarpan diğer bir hususiyet de şudur. Kur'an-ı Kerim, kıssayı hangi sebeple naklediyorsa, onun sadece maksadı ihtiva eden kısmını ele alır. O, kıssanın dini gayeyi ifade etmesine ehemmiyet verdiğinden, hadiseyi tarih sırası gözetmeksizin başından, ortasından veya sonundan anlatır. Muhatabı kıssadaki vakalar içine dalıp gitmeye bırakmaz. Aralara gönül iklimini yeşertecek dini irşat ve tevcihler serpiştirir. Kur'an kıssaları muhatabı sürükleyen bir girizgahla başlar. Oradaki hadiseler kuru ifadelerle sıralanmayıp, canlılık ve hareket dolu bir tasvirle müşahhas bir halde takdim edilir. İfadeler temsiliidir yani ehemmiyetli sahneler gösterilir. Ancak ihtiva ettiği birçok teferruat muhayyileye bırakılır. Kur'an kıssalarının en mühim hususiyetlerinden biri de tekrarlardır. Tekrar Kur'an-ı Kerim'de diğer mevzulardan ziyade kıssalarda kendini hissettirir. Bu aslında tam bir tekrar değildir. Surenin umumi havası içerisinde siyak ve sibak münasebetiyle her seferinde farklı ayrıntılar ihtiva eden bir üslup abidesidir. Nitekim her farklı detay değişik ibretlere medar olarak gönüllerden gayb alemlerine doğru binbir ulvi pencere açmaktadır. Mesela Hz. Adem aleyhisselama iblisin secde etmemesi meselesi mükerreren bildirilir. Ve her birinde iblisin hile ve desiselerinden birine dikkat çekilir. Tekrar, asıl maksadın farklı üsluplarla tebliğ durumundadır. Bunun için sıradan meseleler tekrar edilmez. Mesela Hz. Musa aleyhisselamın doğumu, gençliği ve evliliği tekrarlanmaz. Fakat firavunla karşılaşması, sihirbazlarla müsabakası ve azgın Beni İsrail kavminin durumu gibi Risaletin hedefi açısından çok mühim hususlar birçok yerde tekrar edilir. Diğer taraftan bir şahısla alakalı malumatın çeşitli yerlerde zikredilen kısımları bir araya getirildiğinde mükemmel bir bütünlük müşahede edilir. Böylece her bir kıssa aralarında hiçbir ihtilaf ve zıtlık olmaksızın bir tek mevzu gibi bir bütünlük arz eder. Kıssalarda daha çok manaların tekrarı mevzu bahistir. Bunun en mühim maksadı, ilahi ve ulvi gayelerin ruhlara ve gönüllere alışkın oldukları bir tarzda zikredilmesidir. Çünkü insan kendisine takdim edilen bir meselenin çeşitli şekil, üslup ve ifadelerle tekrarı halinde verilmek isteneni daha iyi hazmeder. Bu da tekrarın insan psikolojisine uygun ilahi bir eğitim usulü olarak Kitabullah'ta yer aldığını gösterir. Ayrıca tekrar, aynı manayı değişik ifade kalıplarıyla ve çeşitli üsluplarla ortaya çıkararak, Kur'an'ı Allah'ın inzal buyurduğunu ve insanların O'nun bir benzerini yapamayacaklarını ispatlayan ilahi mucizelerden biridir. Manaların tekrarında bazen tafsilat, bazen de hülasat söz konusudur. Böylece Kur'an-ı Kerim, değişik seviye ve zihniyetlere hitap etmektedir. Çünkü bazı insanlara hülasa yeterken, bazılarına ise tafsilat icap eder. Kur'an-ı Kerim'deki kelime ve cümle tekrarları ise, tekit te gayesiyle birlikte hayret ve dehşet verme, korkutma, ikaz ve tasviri canlandırma gibi, belagat inceliklerinden birini temin etmek içindir. Mesela Kâri'a suresinde, El Kariah, lafsının üç defa tekrar edilmesi, kıyametin dehşetli manzarasının muhataba çok derinden hissettirilmesi hikmetine mevniidir. Diğer yandan Rahman suresinde insanlar ve cinler için yaradılan nimetlerin sayıldığı cümlelerin ardından gelen ve 31 defa tekrar edilen, öyleyken Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz cümlesi kullara gaflet perdelerini aralatarak, ilahi nimetleri itirafla şükür vazifesini hatırlatmaktadır. Yine Mürselat suresinde on defa tekrarlanan O gün yalanlayanların vay haline ayeti de birçok ilahi hakikatin bahsedildiği ayetlerden sonra gelmekte ve bunları yalanlayanların hüsran dolu bir akıbetle şiddetli bir cezaya düşer olacaklarını haber vermektedir. Dolayısıyla müfessirler, bu ayetin geçtiği her yerin öncesinde anlatılan manaları nazarı dikkate alarak, hüküm gününü, Allah'ın yüce ayetlerini ve sonsuz kudretini, sayısız ilahi nimetleri, azap yeri olan cehennemi ve mükafat mekanı cenneti yalanlayanların vay haline şeklinde izah etmişlerdir. Kur'an, hakikate davet eden bir hidayet rehberi bir dua ve zikir kitabıdır. Dua ve zikrin hakikati ise tekrarla ortaya çıkar. Kur'an'ın tamamını ya gafletinden ya da imkan bulamadığından okuyamayanlar kısa bir sureyi rahatlıkla okuyabilirler. Bunun içindir ki Halik Teala kelamının en mühim mesajlarını ilahi bir nükte olarak ulvi şifreler halinde kısa surelere derc etmiş ve adeta her birini küçük bir Kur'an hükmünde kılmıştır. Nitekim, İmam Şafii Hazretleri şöyle buyurur, şayet bütün bir Kur'an'ı kelim Kerim yerine, sadece Asr Suresi inzal buyurulmuş olsaydı bile bu yeterdi. Çünkü onda İslam'ın bütün esaslarını bulmak mümkündür. Kur'an müessistir. Gönül alemlerine tesir ederek, inkar ve küfür karanlığındaki insanlığın, kainat, hayat ve insan hakkındaki telakkisini değiştirip düzelterek, beşeriyetin en büyük inkılabını gerçekleştirir. Kur'an kıssalarında, peygamberler, beşeriyetin her bakımdan en mümtaz şahsiyetleri olarak takdim edilir. Bunlar kesbi bir gayrette de değil, ilahi bir tayinle seçilmişlerdir. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Onları, bütün peygamberleri seçkin kıldık ve doğru yola ilettik. El-En'am 87 Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ve İmran ailesini seçip alemlere üstün kılmıştır. Allah işiten ve bilendir. Ali İmran 33-34 Ancak peygamberlerdeki bu seçkinlik kendilerine tevdi edilen çok büyük ve ağır mesuliyetler ihtiva eder. Nitekim Cenab-ı Hak onların da aciz içinde olduklarını ve kendilerine katiyen bir uluhiyet isnat edilemeyeceğini ifade sadedinde elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. El-Araf 6 buyurur. Ayet-i Kerime'de belirtildiği veçile peygamberler teminat altında oldukları halde, onlara da tebliğlerindeki itina derecesine göre sorgulama yapılacaktır. Bir rivayete göre Süleyman aleyhisselam, kendisine verilen muazzam bir dünya servet ve tasarrufunun hesabı sebebiyle, diğer peygamberlerden daha geç cennete girecektir. Peygamberler dışındaki kimseler için bir teminat yoktur. Kula düşen, Manevi hallerde kendisinin üstüne bakıp kalbi alemini tekamül ettirmesi, maddi durumlarda da kendinden aşağıdakilerden ibret alarak şükran hisleri içinde ömrünü devam ettirmeye gayret göstermesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün peygamberlere ait sorgulamayı bildiren diğer ayet-i kerimeler şöyledir. Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim. ''Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.'' dedim. İçlerinde bulunduğu müddetçe onlar üzerine kontrolcüydim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin.'' Elmaide 117 ''Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak.'' En-Nisa 41 Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Onu yaşatmazdık. Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız. El-Hakka 44-47 Bu ayetlerde nübüvvet mesuliyeti yanında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş bulunduğu Kelamullah'ın tamamen vahye müstenit olduğu ifade buyurulmaktadır. Nitekim yüce kitap bu hakikati şöyle beyan eder. Allah'tan indirildiği hususunda hiç şüphe olmayan bu kitap, Kur'an-ı Kerim, müttakiler için bir hidayet menbağıdır. El-Bakara 2 Hiç şüphesiz bir şekilde bu kitabın Allah tarafından indirilmiş olması, onun azamet-i ilahiyeye göre bir mükemmelliyetlik arz etmesini icap ettirmiştir. Bu mükemmelliği temin eden hususlardan biri de Kur'an'ın o müthiş icazıdır. Onun asli hususiyetlerinden bir diğeri de dünyada ve ahirette insanoğlunun saadetini temin etmesidir. Bu son ilahi kelam son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kıyamete kadar devam edecek olan en büyük mucizesi olarak lütfedilmiştir. Çünkü her peygambere nübüvvet davasını ispat edecek kendi zamanında makbul olan mesleklere göre bir takım mucizeler verilmiştir. Beşer takatinin çok üstündeki bu ilahi harikuladelikleri müşahede edip, gönlünde hidayet nuru olanlar, peygamberlerine sen Allah'ın elçisisin diyerek tasdik etmişler, hidayet mahrumu betbahtlarsa sen ancak bir sihirbatsın demişlerdir. Böylece peygamberleri kabul edenler de etmeyenler de, kulade hadiseler olan mucizeleri tasdik etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayı ikiye böldüğü zaman, bu büyük mucizeyi bütün Mekke'deki halk müşahede etmiş, ancak kabulleniş tarzı kalbi nasiplerine göre, iman veya küfür istikametinde gerçekleşmiştir. Musa aleyhisselama verilen bir mucize olarak asası, büyük bir ejderhaya dönüşmüş, İsrail oğulları arasında revaç bulan sihir ve sihirbazlığın itibarını yok etmiştir. İsa aleyhisselama da tıp aleminin ulaşamayacağı bir harika olan ölüleri diriltme mucizesi verilmiş. O bütün tıp alemini acize düşürmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ise şiir ve belagat altın çağını yaşıyor. Ukaz, Zülmecaz, Mecenne gibi panayırlar tertipleniyordu. Buralarda devrin edip ve şairleri birbirleriyle yarışıyorlar, birinciliği kazanan eserler atlas kumaşlar üzerine yazılarak Kabe'nin duvarlarına asılıyordu. Bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kabe duvarlarında yedi şiir asılmış ve bunlara yedi askı, muallakayı seb'ah adı verilmişti. Lakin Kur'an-ı Kerim'in harika belagat ve hitabetiyle, asırlardan beri bir anane olarak devam eden edebiyat fuarları tarihe karıştı. Bundan sonra artık hiçbir şair, yarışma kazanan şiirini Kabe'nin duvarına asamaz oldu. Bu şekilde en güçlü hatipleri bile acze düşüren Peygamber Aleyhisselatu vesselamın nübüvvet kudreti, kıyamete kadar bütün zamanlara ve bütün mekanlara şamil olduğundan, o önceki peygamberlerin tamamındaki selahiyet, iktidar ve mucizata sahip, ve bütün bu yekûnün fevkindedir. Bununla beraber sıradan insanlara daimi bir emsal olmak zarureti sebebiyledir ki, icraatini hemen hemen ekseriyetle beşeri icablara göre gerçekleştirmiştir. Burada şunu da ifade etmek gerekir ki, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemden gayrı bütün peygamberlerin memuriyetleri, belli bir zaman ve mekanla sınırlıdır. Bundan dolayı onlardan bize zengin bir davranışlar manzumesi intikal etmemiştir. Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir setinden yani gönderilişinden kıyamete kadar bütün zaman ve mekanları tedvire memur olduğundan, onun bütün davranışları en cüz'i ve mahrem teferruatına kadar sahih bir rivayetle bize kadar intikal etmiş ve bu intikal, kıyamete kadar teselsül etmek şansına malik kılınmıştır. Bunun sebebi, ona tahsis edilmiş olan ahir zamanın bütün insanlarına, onun bir üsve-i hasene, yani mükemmel bir örnek olmasını temin gibi bir murad-ı ilahidir. Bu murad-ı ilahiyi tecelli ettirmek üzere, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bir takım mucizeler lütfedilmiştir. Mucizelerin gayesi, kitleleri tesir edip, onların peygamberlere itaatlerini sağlamak olduğundan, gönderildikleri toplulukta en kudretli ve itibarlı olanların dahi itaati temin olunmak maksadı sebebiyledir ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bütün diğer mucizelerine ilaveten ve bunlardan daha üstün olarak, icazda kemalini bulan Kur'an-ı Kerim mucizesine istinad etmiştir. Mucize peygamberlerden sadır olan ahvali fevkalade olduğu halde, onların, kitleleri tesir etmek hususundaki tesirine ağırlık verilerek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe sırf bir mecra ve vasıtadan ibaret kıldığı Kur'an-ı Kerim'in icazı ise eşsiz bir mucizedir. Bu sebepledir ki ilahi olan fakat ebedi bir meşale gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle beşeriyete sunulan Kur'an-ı Kerim'in icazı belagat ve fesahatten anlayan asr-ı saadet insanının Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaatini sağlayan asıl müessir olmuştur. Hz. Ömer'in en çirkin bir emelle yola girmişken tesadüfen dinlediği kısa bir Kur'an-ı Kerim parçası onu bir kutuptan diğerine intikal ettirircesine şimşek hızıyla hidayete ulaştırmıştır. Diğer bir misal olarak da meşhur şair Edip İmrul Kays'ın kızının Kur'an-ı Kerim'den kısa bir metin dinleyince hayretle irkilerek dehşet içinde bu bir insan sözü olamaz. Dünyada böyle bir söz varsa babamın şiiri Kabe'nin duvarından indirilmelidir. Gidip ona indirin. Bu ayetleri oraya asın demek mecburiyetinde kalması bu ilahi hakikatin tipik ve tarihi örneklerinden sadece bir kaçıdır. Bu teshir ve tesirin hikmeti nübüvvet halkasının son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle nihayete erdiği ve bundan sonraki bütün zamanlar ve bütün mekanlar ona ait olduğu cihetle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vaki olan vahyin kamil manzumesini teşkil eden Kur'an-ı Kerim'in dünya var oldukça zuhur edecek her icab ve maslahata cevap verecek kaideleri muhtevi bulunmasındandır. İşte Kur'an-ı Kerim'in mana itibariyle eşsiz icaz ve hikmetler manzumesi bu keyfiyetten doğmuştur. Bu ilahi armağan, kıyamete kadar hidayet rehberi ve nübüvvetin doğruluğunu ispat edici bir icat bediası, yani sanat harikası olarak devam edecektir. Kur'an-ı Kerim, üslubundaki fesahat, belagat ve ihtiva ettiği ahkamın şaheserliği yanında, bütün mekan ve zamana hitap etmesiyle, hiçbir peygambere nasip olmamış bir kitaptır. Bu üstünlükler onun kıyamete kadar devam edeceğinin ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de en kalabalık bir ümmete sahip olacağının en bariz bir nişanesidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini vücuda getirmeleri hususunda kıyamete dek gelecek bütün ins ve cin alemine meydan okumaktadır. Kur'an surelerinin benzerini vücuda getirmek hususundaki bu Kur'ani iddia o günden beri cevapsız kalmıştır. ayet kerimede bu hakikat şöyle ifade buyurulur. De ki insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler andolsun ki yine de benzerini yapamazlar. El-İsra 88 Hz. Meblana Kuddise Sirruh Kur'an-ı Kerim'in saf ve berrak bir kalbe okunabilmesinin zaruret olduğunu, ancak o zaman hikmet, ibret ve sırlarının gönülleri feyizlendireceğini ne güzel ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Hazreti Peygamber'in hadisi şeriflerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçelerindeki güzel kokuları duymuyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede onlar Kur'an'ı inceden inceye düşünmezler mi? Yoksa kalplerinde kilitler mi var? Muhammed 24 buyurur. Ayet-i kerimenin muhtevasına göre Kur'an-ı Kerim'i anlamak, kavramak, hissedip duyabilmek ve esrarına vakıf olabilmek için selim bir kalbe ihtiyaç vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim esrarını selim bir kalbe göre açar. Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için bütün hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetindedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonrakiler arasında en büyük müfessirler ilmiyle amil olup Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbi hayatından hisse alan Evliyaullah'tır. Kesafetle buğulanmış ve kararmış kalplerin Kur'an-ı Kerim'den alacağı hiçbir şey yoktur. Nitekim müsteşriklerde zahiri ilim olup kalbi hayat olmadığı için Kur'an onlara hidayet vermez ve esrarını açmaz. Allah Teala buyurur Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler de yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. El-Araf 146 Bunun içindir ki birçok ayeti kelimelerde zalimler, kafirler ve fasıklar için La-Yehdi Allah hidayet vermez buyurulmuştur. İşte Engin muhtevasındaki bir takım kıssaları zamanımız için bir ibret, irşat ve ikaz sadedinde ele aldığımız Kur'an-ı Kerim böyle azametli bir kitaptır. Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'deki ibret ve sırlar dolu peygamberlerin hayatlarından in'ikasla sabır, şükür, tevekkül, teslimiyet, merhamet, şefkat, tevazu ve diğer yamlıktan hisse alıp bizlere hakiki bir kulluğu yaşamayı nasip eylesin. Amin. İthaf. Kainatın kendisine ithaf edildiği varlık nuru fahri alem sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün nebiler ve veliler silsilesinin ruhan, meleklerin secdeye mecbur kılındığı Hazreti Adem aleyhisselam. Ezelde Allah Celle Celaluhu yalnız kendisi mevcutken bilinmeye murad etti. Sıfatlarının esma-i ilahiyyenin tecellisiyle bu kainatı yarattı. Cenab-ı Hakk'ın bilebildiğimiz ve idrak edemediğimiz bütün ilahi sıfatlarının üç kamil tecelli mekanı vardır. Kainat, Kur'an-ı Kerim, insan. Kainat bütün esma-i ilahiyyenin fiili Kur'an-ı Kerim ise kelami bir tezahürüdür. Diğer bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim, kelam suretine bürünmüş bir kainattır. İnsansa o kainatın bir özü, tohumu gibidir. Çünkü Allah'ın bütün sıfatlarından az veya çok nasip almış tek varlık O'dur. Ve O'nun eşrefi mahlukat olarak zikredilmesinin sebebi de budur. Ancak O'nda mudil. Yani müstahak olanları dalalete sevk eden mütekebbir yani her şeyde ve işte yücelik ve azametini gösteren ve benzeri celali sıfatların yanında hadi hidayete eriştiren murada erdiren Rahman, Rahim ve benzeri cemâli sıfatların tecellisi de bulunduğundan insan hayra da şerre de fıtraten meyillidir. Bundan dolayı enbiya ve evliyanın irşadıyla, nefsin teskiyesi ve kalbin tasfiyesiyle, kendisindeki süflî sıfat ve temayülleri temizlemek ve ruhani sıfatları da tekamül ettirmek suretiyle kamil bir insan olmakla mükelleftir. Meleklerde şerre istidat ve iktidar olmadığı için insan, vasılı ilallah olma yolunda ilerleyerek onları bile aşabilmek gücüne sahiptir. Bunun için insanın makamı melekten üstün ali derecelerle hayvandan aşağı süfli derekeler arasında bir yerde bulunur. Nefs engelini aşabilen insan bir zerafetler meşheri ve bir sanat harikasıdır. Kainat kitabının hülasası, fatihası ve yaratılış sırrıdır. Çünkü zahirde et ve kemikten ibaret olmasına rağmen onun bu görüntüsünün altındaki manevi varlığında ilahi tecellinin nice sırları, nurları ve hakikatleri reks olunmuştur. Yani depolanmıştır. İnsanın bu alemde zuhuru Adem aleyhisselamla başlamıştır. İlk insan, ilk peygamber ve ilk mürşid kamil odur. Kıyamete kadar teselsül edecek bütün insanlık nesli, İlk yaratılış anında üst üste çakışmış sonsuz gölgeler gibi onun ferdi varlığında meknuz ve mündemişti. Adem ile alem aslı aynı olan bir hakikatin iki ayrı imkanda birer farklı tezahürü olduğundan bir yaprağın iki yüzü gibidir. ikiz kardeştir. Ve insan kainatın küçültülmüş şekli olduğu için kainattaki esrarın anlaşılması ve eşyanın hakikatinin idrak edilmesinde en büyük vazife ona verilmiştir. Bu hakikati Şeyh Galip ne güzel ifade eder. Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen. Merdümü dide-i ekvan olan Ademsin sen. Gönül gözüyle bak kendine. Yaratılanların özüsün sen. Kainatın göz bebeği olan Ademsin sen. Böyle mükemmel yaratılmış bulunan insan, kudret-i ilahiyenin binbir nakışıyla müzeyyen olan bu alemde, ilahi sanatın zirvesini teşkil eder. Bu hususu Süleyman Çelebi Mevlidinde şöyle ifadelendirmektedir. Hak Teala çün yarattı Adem'i, kıldı Adem'le müzeyyen alemi. İnsanın yaratılmasında birçok ilahi maksat vardır. Bunlardan biri de Rabbin, il kaç sanat ve güzelliğine bir zirve vücuda getirmek istemesidir. İnsanın yaratılmasındaki muradı ilahi o kadar mühimdir ki cinlilerle birlikte bu muradı ilahinin gerçekleşebilmesi için Cenab-ı Hak idrak edebildiğimiz ve edemediğimiz evcudat hususiyetleriyle bütün bir kainatı hak etmiş ve onun istifadesine sunmuştur. İnsan yeryüzünü imar etmek ve gönül mahsulü eserler meydana getirmekle mükelleftir. Çünkü o, yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak üzere yaratılmıştır. Cenab-ı Hakk'a vekil olarak yaşamak demek olan bu hilafet vazifesi, fıtrat-ı asliyede meknus istidat itibariyledir. Allah, emirler ve nehilerle bu istidadın yeşermeye memur bir tohum gibi geliştirilerek, matlup neticeyi hasıl edebilmesi için gerekli programı, Kur'an-ı Kerim'e derc etmiştir. Buna riayet edenler bir zaman gelir ki, Rabbin gören gözü, işiten kulağı olur. Hak Teala birçok alemler yaratmıştır. Bu alemlerin adedi hususunda 18 binden 360 bine kadar değişik rivayetler vardır. İnsanın yaratılışı iki alemdendir. Halk alemi, emir alemi. Ayeti Kerime'de buyrulur. Bilmiş olun ki emir de halk da El-Araf 54 Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de halaka ile ifade buyurduğu, elle tutulan gözle görülen, buğutları ve boyutları olan dünyaya halk alemi denir. Bu görülen alem, toprak, su, hava, ateş vesaire halk alemindendir. Kur'an-ı Kerim'de de ki ruh Rabbimin emrindendir. El-Isra 85 ayetiyle ifade edilen metafizik, manevi ve deruni aleme de emir alemi denedir. Kalp, akıl, sır, ruh, hafi ahva vesaire emir alemindendir. Bu iki yaratışı da ayeti kerimede Halik Teala şöyle bildirir. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı sadece ol demekten ibarettir. O da hemen olu verir. Yasin 82 Yine Allah Teala Meryem Suresinin 9. ayeti kerimesinde Seni hiçbir şey değilken yarattım buyurmaktadır. Yaratılışımızın sebep ve hikmetlerinin başlıcaları. 1. İnsanın yaratılmasına evveliyetle Cenabı Hakk'ın varlığı sebep olmuştur. Nitekim Hadis-i Kudsi'de şöyle beyan buyurulmuştur. كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِعُرَفُ Ben gizli bir hazineydim, bilinmemi arzu ettim, marifetime muhabbet ettim de bu kainatı yarattım. 2. insanın yaratılışındaki muazzam sanat, Hakk'ın yüce ve harikulade sanat ve azametinin muktezasıdır. Zariyat suresinin 20 ve 21. ayetlerinde mealen şöyle buyurulur. Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde Allah'ın azametini gösteren deliller vardır. Görüp de düşünmez misiniz? Ayrıca Cenab-ı Hak bir başka ayeti kerimede, insanın yaratılış safhalarını bildirdikten sonra azametini şu şekilde ifade eder. Yaratanların en güzeli Allah ne yücedir el mukminun 14 3 İsmail ilahiyenin kamil tecellisi mahlukat arasında yalnız insandadır. Meleklerde kibriya ve muddil gibi esmanın tecellileri olmadığı için nefs engeli yoktur. Günah işlemezler. Bu sebeple nefs engelini aşıp vasıl-ı ilallah ve halifetullah olabilme istidadı yalnız insana lütfedilmiştir. Bu lutfu ilahiyi, insanın varlık alemine gelişini ve bu varlık aleminden yine ona dönüşünü Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri ne güzel ifadelendirir. Ezelden aşk ile biz yâne geldik. Hakikat şem'ine pervane geldik. Tenezzül eyleyip vahdet ilinden bu kesret âlemin seyrane geldik. Geçip ferman ile bunca avalim Gezerken alemi insana geldik. Fena buldu vücudu fani mutlak. Bıraktık katreyi ummane geldik. Nemiz ola Hüdâya sana layık. Hemen bir lutf ile ihsana geldik. Umarız erelim baki hayata. Civar-ı Hazreti Rahman'a geldik. Geçip ahir bu kesret aleminden. Hüdâyi halvet-i geldik. Gerçekten insan, Hakk'a yakınlık bakımından meleklerin bile gıpta ettiği bir vasıf ve istidatta yaratılmıştır. Bu hakikat, Tin suresinde şöyle ifade buyurulur. Muhakkak ki biz insanı ahsen-i takvim üzere yarattık. Nitekim, eşref-i mahlukat olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç'ta meleklerin en büyüğü olan Cebrail aleyhisselamın bile giremediği hududun ötesine geçmiştir. Sidre-i Münteha'ya. 4. Hülasa kulluk ve hakkın bilinmesidir. Ayet-i Kerime'de buyurulur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa illa لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ezzariyat 56 Cinler insanın asli bir cevher olarak topraktan yaratılmış olmasına mukabil, dumansız, parlak ateşten halkedilmişlerdir. Kesafetleri yoktur. Işık süratinde hareket kabiliyetleri bulunmasına rağmen, birçok hususlarda insanlar gibi mütekamil varlıklar değildirler. Seviye olarak insanların düğünlerindadırlar. Kuvvetli bir görüşe göre cinlerden peygamberler ve mürşid-i kamiller gelmez. Bu sebeple insanlardan gelen peygamberlere ve mürşidi kamillere tabi olurlar. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme insanların ve cinlerin Resulü manasında Resulü Sekaleyn İnsanlara ve cinlere fetva veren İmam Gazali, İslam Ebu Suud Efendi ve Emsali gibi İslam alimlerine Müftiyü Sekaleyn ve insanlara ve cinlere manevi eğitimde bulunan mürşidi kamillere de Mürşidüs ü Sekaleyn denir. İmam-ı Maturidi Rahmetullahi Aleyh, iman için iki esas mecburidir der. Bir marifet, Allah'ı tanıyabilme. İnsanın yaratılması, netice kulluğun ve hakkın bilinmesi gayesine yöneliktir. Zira yaratılışımızla alakalı olarak ayet-i kerimede, Liyarifûn, Allah'ı tanıyabilme. Rabbin kalpte tezahürü ile marifetullah'a erme şeklinde anlaşılmıştır. İki muhabbet. Cenab-ı Hak ayeti kerimede mealen şöyle buyurur: İman edenlerin Allah'a olan muhabbetleri gayet şedittir. çok şiddetlidir. El Bakara 165. Bir başka ayeti kerimede de şöyle buyurudur: Yuhayb buhum ve yuhayb bu ne? ''Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler.'' Elmaide 54 Ancak Allah'a muhabbetin şartı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönülden ittiba, iktida ve fard-ı muhabbettir. Yani onda fani olmaktır. Cenab-ı Hak buyurur, ''Ey Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin.'' ve günahlarınızı mağfiret etsin. Allah, gafur, bütün günahları affeden ve rahim, affedip bağışlayan engin merhamet sahibi, müminleri ahirette mükafatlandıracak olandır. Ali İmran 31 Diğer bir ayeti kerimede Allah Teala, Resulümdeki de ki, duanız, kulluk ve yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? Ne kıymetiniz var? El Furkan 77 buyurmaktadır. Samimi dualar bir muhabbetin mahsulüdür. Yukarıdaki ayet-i kerime kulun muhabbetle yapılan bir dua ile değer kazandığını ne güzel ifade eder. Duada asıl olan ihlas, muhabbet ve samimi.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 Aziz Mahmut Hüdai ne güzel ifadelendirir. Ezelden aşk ile biz yana geldik. Hakikat şem'ine pervane geldik. Tenezzül eyleyip vahdet ilimden bu kesret alemin seyrane geldik. Geçip ferman ile bunca avalim gezerken alemi insane geldik. Fena buldu vücudu fani mutlak Bıraktık katreyi ummane geldik. Nemiz ola Hüdaya sana layık, Heman bir lutf ile ihsane geldik. Umarız erelim bakıyı hayata, Civarı Hazreti Rahman'e geldik. Geçip ahir bu kesret aleminden, Hüdayi halveti sultane geldik. Gerçekten insan,